yani kitap dediğimiz zaman Kur'an Kerim'dir. Nasıl o? Rasulluhan sözleri de eğer ki bize kadar bize karşı bize kadar ulaşmış sözlerinin büyük bir bölümü doğru sözler. Kur'an Kerim'e karşılaştırdığınız zaman onu görüyoruz. E, uydurma Kur'an'ı bile ne hale getirdiklerini gör görüyoruz yani ayetleri bile, anlamlarını sağa sola nasıl çektiklerini görüyoruz. O da tabii ki sünnette de bir takım yanlışlar olacak. Yani uydurmalar, bir takım karıştırmalar olacaktır. Eh, bizim görevimiz de bunları ortaya çıkarmaktır. <gülüyor>